Allah bizleri cahil olmaktan, tembellikten, korkaklıktan biri buyursun. Kötü kaderden bizleri biri buyursun. Allah için bir araya toplanmamız hasebiyle yarın mahşerde, cennette, o çarşıda bir araya gelenlerden ve cennette en son nimet Rabbimizin cemalini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 edememeyiz. Evet. Sohbete başlamalı İzmir'de ve Manisa'daki bütün kardeşlerin hepinize çok çok selamı var. Onlar da hepinize bol bol selamlar var. Evet kardeşlerim. Biliyorsunuz her şeyin bir başlangıcı vardır. İslam'da da ibadetlerde bir temizlik diye bir bak vardır. İnsanın nasıl ki ilim etmeden önce kabını temizlemesi, kafasındaki düşüncelerden kendini sivilmesi, bedenini inç tutmaya çalışması varsa, ibadetlerde de bir giriş vardır. İnsanın bedenini ne yapması? Temizlemesi gerekir. Nasıl ki sahabeler ilim ederken, Allah Resulü Vesselam'ı biz dinlerken, sanki kafamızda bir kuş var,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 bir soru sorulduğunda nasıl cevap verilir? İlla verilmesi gerekir mi? Gerekmez mi? Bunların nedir? Önceliklerini hesaplamışlardır. Yani birinin düştüğüne birisini atmamıştır, yapmamıştır? Düşmemiştir. Soru vardır. Hakikaten doğrudur, önemlidir. Ama cevap vermek hiçbir fayda ne yapmayacaktır? Sağlamayacaktır. Onun zeminini hazırladıktan sonra iteleyiver. orayı kendiliğinden düşecektir. Uğraşmaya gerek kalmayacaktır. Evet.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 ne kadar önemli ve birbirinden ayrılmaz şeyler olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Abdestten alakalı iki tane ayetimiz vardır. Birisi Maide suresinin altıncı ayeti birisi de Nisa suresinin kırk üçüncü ayeti. Hani sarhoşken namaza yaklaşmayın. Tan sonraki ikisi de aynı muhtevadadır. Evet. Demek ki abdest almak neymiş? Fazlamış.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 Musluğu açtığı mı şelal şırı, şırı sularını zakıyor da sıkıntı duymuyorsunuz. Ama hadis kitaplarını şöyle bir okuduğunuzda kardeşlerim Allah Resulü ve vesselam'a o kadar çok sorular geliyor ki işte falan bir kuyu var. Biz hayız bezlerini dağıttık. Oraya leşler de düşüyor. Biz oradan abdest alabilir miyiz? Bu sül alabilir miyiz gibi neler var? Sorular var. Şimdi bu sorular gelince size dağılın sesi raktan gelir gibi gelebilir. Çünkü sizlerin banyosunda beni veya sıcak suyu, soğuk suyu veyahut jacuzili kardeşlerimiz de var. Jacuzileri var. veya tuvalete giriyor adamın işte oturduğu tuvalette değişik elini bile kullanmıyor. İşte yıkanmasıydı, kurulanmasıydı veyahut bezlerdi. Birçok şeyler bugün kolaylıkları var. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına kazayı hacet için çoğu uzaklara gitmeleri ve taşla istinca yapılmaları işte bakın şu şu şu sizin kardeşlerinizin, cin kardeşlerinizin yiyeceği, şu kemikler, tezeklerde onların binitlerinin yiyecekleridir. Bunlarla ne yapmayın? İstinca yapmayın diyor. Demek ki o zamanın bir güçlüğü, güçlük üzerine neleri var?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 Allah'ın indirdiği o rahmet ne yapmıştır? yüzünü yeşertmiştir. Buradan tevhidten de bir giriş yapalım. Madem İlmihaliş Akide'den de bahsetmek gerekir. İçtiğimiz suyun tadını Allah alsa, biz onu nasıl tatlandıracağız? Veya suyu çekse, yerin derinliklerine gitse, biz nasıl arayıp bulacağız? Allah'ın verdiği bu nimetlere ne yapmamız? Bizimle şükretmemiz ve kadri kıymetini de bilmemiz gerekir kardeşlerim. Evet. Su böyle. Anladık mı suyu? Su temizdir. Onu hiçbir şey ne yapmaz? Necis etmez. Hangi suyu? Akan su. su. Akan su tertemizdir. Onu hiçbir şey ne yapmaz? Necis etmez. Temizler gider. Ve sularda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Durgun suya asla ne yapmayın? Bevletmeyin. Durgun suda asla gusül etmeyin demiştir. Çünkü onu pistemeyin. başka bir kardeşiniz ne yapacak? İstifade edecek. Alın o suyu, gidin şu anda. Ama onun içine girip ne yapmayın? Gusül etmeyin, bozmayın demiştir. Evet. Necaset. Necaset nedir kardeşlerim? insana gerek bedenine, gerek de elbisesine bulaşan pisliklerdir. Bunlar birçok yoldan bulaşabilir. İnsanın kazayı hacedinde bulaştığı gibi dikkat etmeyerek elbisesine de ne yapabilir? Bulaşabilir. Neden bu konulara giriyor? Çünkü bunlar insana bulaştığında, bunların bir de İslam'da neleri var? Hükümleri var. Geçmiş ümmetlerden bir kişi Bevle derken paçasına bevlettiği bevle geliyor. Yani ancak kelimeleri seçiyor. Bazıları bana çok ağzı şey diyorlar. Bevil gelince adam orayı kesmeye çalışıyor. Yani o paçayı, o şeyi izare etmeye çalışıyor. Birileri de mani oluyor. İsrail helakı bundan oluyor biliyor musunuz? Yani bevil çok çok nedir? Önemlidir. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün seferdeyken bir kabre uğruyor. Ne diyor Yaşar? Daha i̇ki şeyden dolayı azap Buradaki diyor insanlar sizin aranızda önemsemediğiniz bakın ilk giriş önemsemediğiniz hafife aldığınız iki şeyden dolayı ne yapıyor? Azap, azap görüyor. Birisi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 kimse görmese bile senin yaptığını gören kiramen katipleri var. Zapt eden. Allah seni her yerde görür, işitir. Berlüne de ne yapacak? Çok dikkat edecek. Orada dikkat ettiğinde ki onun için bağlıyorum insan bir şeye dikkat ettiğinde toplumda da diğer şeylere dikkat ediyor. Bozulmaya bakın dikkat edin. Yani kazaya hacette dikkat etmeyen diğer şeyinde de ne yapıyor? Ağzı da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 Bunlardan konumuzla alakalı olanı nedir? Allah Resulü kim ayakta bevretti dediyse o yalan söyledi demiştir. Allah Ayşe annemize rahmet etsin. Ayşe annemiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın nesidir? <gülüyor> Zevcesidir. Müminlerin annesidir. Ama Allah Resulü'nün her şeyini bilecek diye bir durum nedir? Değildir. Yanındayken her şeyini ne yapabilir? Bilebilir. Biz dinimizin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 yoktur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bevile, yani sıçrantiya dikkat etmemizi ne yapıyor? Emrediyor. Ve bevle dikkat etmeyenin de kabirde azaba dükkan olacağını ne yapıyor? Söylüyor. Buna ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Evet. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sohbetten önce bir mesele geçti. Kardeşlerimizin birisi abdestli, nerede Veli? Salih yoksa diye görüyorum ben. Birisi bozar dedi. Bir kardeşimiz dedi ki bozmaz. Şimdi İslam'da eşyada asıl olan nedir? İbaha. İbahadır. Yani İbaha. mübahlıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber'den gelirken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 Ta ki haramlılığına delil iste, ibadet konusunda her şey yasaktır, ta ki izin verilenle müstesna. Anladın değil mi sen? Evet, evet, Tamam. Yani eşyada asıl olan helalliliktir, ibahadır. Birisi haram dedi mi, delil istersin. İbadet konusunda da bu böyledir dedi mi, ne yapacaksın?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 Allah'ın Resulü vahiy geldi. Ayakkabıyla namaz kılılmayacak zannettik çıkarttık. Allah Resulü ne diyor? Ayakkabıyla mesterler namaz kılın. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla meslerle ne yapmaz kılmazlar. Siz onlara muharefet edin. E sen niye çıkardın? Biz kim oluyormuşuz? Evet. geldi eee <gülüyor> ayağının altında necaset var dedi. Ben bunun için çıkarttım diyor. Ve ayakkabısını giyiyor. Necaseti nasıl temizliyor kardeşler? Toprağa şöyle üç kere sürtüyor. İşte bunun kefareti de nedir? Budur diyor. Demek ki ayakkabıyla namaz kılınıyor. Ayakkabının altında bir şey varsa ne yapıyormuşsun? Yere sürerek toprağa sürerek onu diyormusun Bu necaseti bu şekilde ne yapıyor? Temizliyorsun. Evet. Bu, bu şekilde. Ayakkabı olursa. Başka? Bevle baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Mescide bir bedevi geliyor. Ve devletmeye başlıyor. Sahabeler ne yapıyor? E, onu durduruyor. Allah Resulü ne yapıyor ve sana Bırakın adam işini görsün diyor ve adam işini bitiriyor. Bevledeni çağırıyor. Gel buraya. Be adam mescitler Allah'ın zikretme yeri ve secde etme yeridir. Bunu anladın mı? Bedevi Anladın mı? Onu bırakıyor. Bir kova su getiriyor bevlettiği yere döküyor. Bevin'in kefareti neymiş? Bir babası. Şimdi sözün şeyine geldi. Ashabına ne diyor? Kolaylaştırın. Huzur verin. Nefret ettirmeyin. Müjdeleyin Bakın, bir necasetin temizlenmesi aynı vakada da bir davet uslubunu ne yapıyor? asabını öğretiyor. Bak hem necasetin temizliği var hem bir olay öğretiyor aynı noktada da ne var? Bir davet ustubu var. Şimdi adam sıkışmış. Oraya devletmese üzerine devletecek belki de kaçıracak. Ama ahlakı huyu onu oraya bevilden koysa zaten yapmaz bilmiyor. Eğitim boşluğu var.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 Yani o Bevli görerek çünkü o zaman halı yoktu bizimkiler gibi neydi değildi yer topraktı sadece duvar vardı ve mescidin üstü hurma direkleri aralarıysa hurma lifleriydi. yağmur yağdığıma direkt içeriye çamurdan gömüldü birçok rivayette bunu ne yapıyoruz görebiliyoruz demek ki Bevlin veyahut Mescidin kefareti de neymiş oraya su dökmek, dökmek bittiği. Evet. Şimdi insandan bazı şeyler çıkıyor. Bunların da tabii hüküm boyutunda olanları olduğu için zikrediyorum. Yoksa çok meraklısı değilim bu şeyleri. Bazen sordum arkadaşlar kızıyor. Mezi veyahut vedi veyahut meni gibi insandan çıkan neler vardır? Bazı sular, sıvılar vardır.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 İnşallah hoca bana dönüp de bu nedir diye sormaz diye hem gözünü hem kafasını kaçırmaya başladı. Doğru mu? Ama bilen adam belini kaldır. Ben biliyorum, ben biliyorum diye. Bir zaman sanayide bir çay vaktinde arkadaşlara ya bu sünne saldır bilir misiniz falan diye sorulara başladı. İşte birisi anlatıyor, anlatıyor. Bir tanesi dedi ki ben mırtaş su döker çıkarım. Hadi 39 oldu, ne oldu dedim. O da olmuştur falan. 30 oldu. O zaman olmamıştır dedi. Oğlum sen nereden öğrendin bu ıhtası? E filmlerde böyle ya diyor. Şimdi bir şey seyretmiş ama yanlış yerden yakalamış kuştuk ıhtas su zannediyor. Yani insanlar dinini kişi değer zaten televizyondan öğrendiği için dinini hocaları o. Ok, oradan yakaladığını kavramlarda, meselelerde ne yapıyor? Bozuluyor.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 Kaygan, ince, şeffaf kokulu. Ne yapıyor? Abdest al, torbalığını yıka, her namaz için bir abdest alıyor. Mezinin hükmü neymiş? Guşlu gerektirmiyor ama abdesti ne yapıyor? Bozuyor. Her namaz için hastalık olduğu için abdest almak zorundasın. Melide ne var? Koyuluk, beyazlık. Mezide ise o yok. beyazlık yok. Sülç. Pis. İkisinin de temizlenmesi gerekir. İzale edilmesi gerekir. Evet. Mezi beyaz, ince ve yapışkan bir sudur. Şevet halinde çıkar, şevetsiz çıkmaz ve hızlıca dışarı atılmaz. Evet. Mezi necisdir. Bundan dolayı Ali vesselam hatı Resulullah ve torbalığı yıkanmasını ne yapmıştır? Emretmiştir. Allah hepimize hayır versin Amin. hayırdan aramaz ayırmasın kardeşlerim yine kardeşlerim hayvanların pisliği de nedir? Necistir Allah Resulü'nü kendisine istinca için hayvan tezeklerinden getirdiğinde sahabe Allah Resulü'nü bunlar necistir deyip bunlar ne yapmıştır? atmıştır bunlarla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 kokusuzdur. Hükmüne gelince hayız gören bir kadın ne yapacaktır? <gülüyor> ne baktık? Bittiği zaman mı, Bitti mı bitirme öncelik. Hayız gördüğünde namazı kılmaz, orucu ne yapmaz? Tutmaz, kabe tavaf, Tavap <gülüyor> demez. Ne yapar? Temizlendikten sonra namazı kazam eder. Kaza namazı kaza etmez. Ama orucu ne yapar? Farz olan, Ramazan orucunu tutamamışsa kaza eder. Peki, kadın istazi oldu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o diyor şeytanın tıkadığı damarlardan bir kandır. Kadın bunu ne yapabilir? Ayırt edebilir. O kan geldiğinde ne yapar? Yine ibadetlerine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 Eşlerimizden, kızlarımızdan alsıklar. Bu şifa versin. Bu da nedir? Hükmüdür kardeşler. Bir de kadınların halleriyle alakalı ne vardır? Loğusalık dediğimiz bir olay vardır. Onlar loğusu olduğunda o loğusalık kısmı çıktıktan sonra ne yapar? Kusut eder. İbadetlerini ne yapar? Devam ederler. Kaç gündür? Kim dedi kırk?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 konumuz necasetten geldiği için o kabın güzelce ne yapılması yıkanması gerekir ve yedinci de toprakla ne yapın ovalayın diyor. Bugün çamaşır makinesi bulaşık makinesi çamaşır makinesini hatırlamaz. Bulaşık makinesi işi görür mü bilmiyorum ama siz gene de işi sıkıya alıp güzel yıkayın. Evet. Köpeğin salyası da neymiş? necizmiş. Bir de kardeşlerim bu noktada e, kedi ve köpek biliyorsunuz günlük yaşantıda elimizin ayağımızın altında olan hayvanlardır. Bir gün Ayşe annemiz bir kedinin püsküvü yediğini görüyor. Elini atıyor. Kedinin ısırdığı yerde ağzına alıyor ve ısırıyor diyor. Beni de bakıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve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 meyte dediğimiz yani leş dediğimiz şey vardır kardeşlerim ölünün eti nedir? Karandır süsülmüş, yardan düşmüşse leşin eti ne yapmaz? Yemez. Peki derisi? Derisini yüzerek ne yapabilirsiniz? Tabaklarını kullanabilirsiniz. Meytenin derisi size nedir? helaldir ama kendisi haramdır, meyksidir. Ama bize iki tane ölü helal kılınmıştır. Bunlar nelerdir? İki meyte çikil. Çikil bölüsü. Evet. İki ölü bize ne yapılmıştır? Meyte diye gelmiştir. Bunlar da nedir? Helaldir. Umumen ölü eti neymiş? Haram. Haram. Haram. Haram. Burada bir usul var. Hususi olarak da iki ölü Hı. neymiş? Evet.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 büyükten atlasın tam ortasında e, bir tatlı su var. Orada tuzlu suyla ne yapmıyor? Karışmıyor. Onca, yani. ondan da inci mercan çıkıyor ama o içmesi Allah'ın bir nedir, nimetidir bizim için. Ama denizin suyu neymiş? Temiz. Ölüsü de nedir? Heman. Evet. Ama bu halin talihinde, senetsiz, sebesiz, iman bastan bir söz geliyor. Ne diyor? Denizden babam çıksa Tabi bu harinin tahallikini kabul etmeyenler bunu da kabul etmeyecek. Hı. Evet. Köpek balıkları falan değil ya, hepsi kalıyor. köpek balıkları kansere çok iyi geldiğini söylüyorlar. Ee, Müslümanı, gavuru kanser oldu sıraya giriyorlar. Köpek balığı oldu mu yiyorlar. Ama diğer şekilde Hı. Köpek balığı diye uzak duruyorlar hani köpek balığı diye. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam denizin suyu temiz, önüsü de helaldir diyor. Bu itkada göre ne olursa helaldir. Ama maalesef yaşadığımız <gülüyor> toplumda bir pideciye, bir dönerciye gittiğinde ucuzsa uzak durmak gerekiyor. Çünkü domuz etini basıyorlar, ucuza herkese domuzun etini ne <gülüyor> giydiriyorlar. Ona gelince yiyorlar da midye, istiridye, balina iniyorlar. Evet. Yine kardeşlerim meytenin kemiği, buyruğunu, tırnağı, kılı ve tüyleri meselesine bakınca bunlarda gelen rivayetlerde bu halde gelen rivayette bunlar kullanılabilirdir. Kullanılabilir. Bunları kullanmada hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Yani etinde sıkıntı vardı. Kırnağı boynuzuyla, kılıyla, işte fırçaydı taraktı değişik şeyler ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Ama etini ne yapamazsınız? Yiyemezsiniz. Evet. Başka? Köpeğin yaladığı kap temizlenecek. Ay hali kadın, isabet eden kadın elbisesini ne yapacak? Temizleyecek. Ve kardeşlerim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 Çünkü gelen rivayette kim ikindi namazını kasten bilerek terk ederse, bakın bir rivayette dünyadan bütün malını mülkünü kaybetmiş gibidir, diyor. Yani yitirmiş gibidir. Bir vakitte insan bu kadar belaya uğrarsa gerisini artık siz düşünün. Evet. Günlük hayatta fareler de çok oluyor insanların hayatında ister istemez. Evlerine gidip takım olabilecekler. Gördün mü racı? Oraya geleceğiz. Ama hükmünü istiyorsan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 Erkek çocuğu üzerine bevleterse dedenin ne yapılır? Yani şöyle bir şey. Ya o su. Bir sürahi döküvereceksin. Ama kız çocuğu bevleterse o bevlettiği yer ne yapılması? Yıkanması gerekir. Çünkü onun ikisinin necaseti aynı nedir? Değildir. Bunu anladınız mı? Erkekte mi kızda mı yıkanıyor? Kız da Neticesinde ikisine de su dökülüyor da birinde yıkanıyor. Kız çocuğunda ne yapılır? Elbise yıkanıyor. Meseleden sıkılmıyorsunuz değil mi? Ben de iyi. İyi mi? De. Evet. Mezide geldiğinde sadece bir avuç su alıp atmanız, torbanızı yıkamanız yeterli kardeşim. Ne zaman kadar? Kesildiğini sanar aldığında. Tedavi de olacaksın. <gülüyor> ya bu ille bir hastalıktan mı olur mu? yoksa? Evet, bekarlık hastalığıdır bu. Mezide de benimle kuş gerekmiyor mu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 dikkat edin hadislere koltuk altına gelince ne yapın diyor yolu diyor çok ilginç tıraş edin demiyor bakın koltuk altlarını kasık altını ne yapın temizleyin tırnaklarınızı ne yapın kesin. kesin temizleyin diyor burada bakın şuraları buraları şuraları falan demiyor buraları falan demiyor şuraları kasık altını tırnakları ne yapın temizleyin ve bu temizliğinizi 40 gün ne yapması evet. geçmesi diyor ve beş şey fıtrattandır diyor. Hangisi bu? Sakal ağzı demek. Bıyıklarınızı kazımanız, tırnaklarınızı kesmeniz, sakal şey koltuk altını yolmanız, kasık altını temizlemenizdir diyor. Bunlar da nedir? Fıtrî sünnetlerdir. Müslümanın bunları ne yapması? Yapması gerekir. Allah bunlara çok çok dikkat eden sanmı Müslümanlardan eylesin bizleri. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Malik muvatta'dan haklı ediyor. birisi mescide saç, sakal dağınarak geliyor. Hemen götürün şunu saçını, sakalını düzeltin de gelin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabını götürüyorlar. Hemen saçını, sakalını tarayarak ne yapıyorlar? Getiriyorlar. Çünkü Müslüman temizdir. Çıktığında insanları ne yapacak? Kendine celb Nefret ettirmeyecektir. Ee, sözüm bu meclis için değil. Bazıları ise ha diyor bakın diyor sakalın kesilmesinde hüküm var. Allah Resulü götürün saçını sakalını temizleyin de gelin dedi diyor. Adam sakalında ve saçından kesildiğine güya bunu delil getiren bazıları var. Bu delilmeli değil. Orada o sahabenin saçı sakalı dağınık vaziyette. Karışmış. Kesin gelin ne yapmıyor? Demiyor. Düzeltin de gelin diyor. Evet. Yine kardeşlerim sünnet olmak vardır. Bu da ee, Allah Abdülceli Hacı'ya rahmet etsin. Amin. Çok iyi bir abimizdi. Alim birisiydi. Sohbetlerimize de iştirak edip davetimize icabet ettiydi. Allah kendisine rahmet etsin. Amin. Amin. Geçen oğlu geldi benimle tanışmaya, babam çok demişti de gelememiştim diye, sizden çok bahsetti diye geldi tanıştık. O da aynı babası gibi, günayim, çok edepli, ahlaklı birisi. Allah onu da alimlerden etsin. O sohbetin bir noktasında hatırlayacak olursanız, alimlerin Afrika'ya gidip davet yaptıklarından bahsetmişti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 Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, yani her namazdan önce ve her abdestten önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın misfaklamayı ne yapıyor? Emrediyor. Veyahut Aleyküm Selam'a Kur'an okumadan önce ağızlarınızı ne yapın? Temizleyin. Yani. Herkes misfaklamayı çıkarsın. Allah'ın Ömer şama geliyor. Ayrı ayrı kendisine bazıları şikayette bulunuyorlar. Ömer hiç seslenmiyor. Sonra onları topluyor orduyu, ordu komutanlarını. Mısraklarınız çıkarılıyor. Hiçbirinden mısrak çıkmıyor. Ömer fari çıkartıyor. Eğer bu sünneti ihya etmiş olsaydınız ağızlarınız kardeşlerinizin itina kopmayacak.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 ayıkıyor, misfa işaret ediyor. Ben de ağzımda gerdim, verdim. En son Allah Resulü'nün ağzına karışan benim ağzımda tükürüğümle diyor yumuşattığım misfa nedir? Tükürüyor diyor. Bakın ölüm anında bile Rabb'ına kavuşacak. Ağzının temizliğine ne yapıyor? Dikkat ediyor. İnşallah bizler de dikkat eden insanlardan olur. Allah hepimize hayır versin. Evet kardeşlerim Kadın olsun, erkek olsun insanın saçı, sakalı ne yapabilir? Ağrabilir. Ne yaparsınız? Tek tek çeker misiniz? Kalem alıp boyayabilirsiniz. Ne yaparsınız? Boya alıp boyarız. versiniz. saçı veyahut sakalı çekmek dinimizde haram yapılmıştır. Ama onu kınalayabilirsiniz, rengini ne yapabilirsiniz? Değişebilirsiniz değiştirmek zorundasınız. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar saçlarının hahamları, papazları bembeyaz olmasına ne yaparlar? Hmm. Dikkat ederler, onun bir nuranilik olduğunu gösterirler. Siz ona ne yapın? Muhalefet, Muhalefet edin. Ne yapacaksınız? Boyacaksınız, mi? Kınalayın. Onlar boyamazlar. Siz onlara ne yapın? değiştirin. Evet. Bir de tuvalet adabı var. Var değil mi? Evet. Nasıl girersiniz? Tamam, tamam. Mesela Moğolistan'da okuyan bir arkadaşımız söylemişti. Hüseyin amca biz oraya gittik çok şaşırdım. Niye şaşırdın lan? Abi oradaki tuvalette meydanda kapıyor. Bununla öyle şey daha bitmedi. Kadın erkek ayrımı da. Yok. <gülüyor>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 Hani yok diyorlar diye bazı mahkumlar. Yani, Hatta gökte kanat çırptan kuştan da bize ne atmıştı? Allah hamdolsun ki İslam dinimiz ve Müslümanız kardeşlerimiz gecesi gündüzü gibi aydınlık bir yoldayız. Tuvalete girmek isteyen ne yapacak? Allah'ın pisliklerden ve pis şeylerden erkek ve dişi şeytandan sana sığınırım diyecek. Çıktığında ne yapacak? Allah'ım beni bağışla diyecek, kufreneki diyecek. Evet, Rabbim hepimize hayır versin. Amin, amin. Helaya girerken, sayran girecek solunda, sol ayağından girecek sağ ayağından Ne yapacak? Çıkacak. Çünkü Allah Resulü İstekatü Beslâm güzel olan işlere sağdan başlar. Pis olan işleri ise ne yapar? Bu soldan başlar. Bu da nedir? Peygamberimizin sünnetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer açıktaysa kazayı hacet yapacağını da ne yapar? Ta uzaklara gider. İnsanların görmediği bir yerde ne yapar? Kazayı hacetini yapar. Öyle ne yapardı? Gelirdi. Bir seferinde Camir anlatıyor. Allah ondan razı olsun.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 Başka bir istikamette yine bir ağaca işaret etti. Allah Resulü gel dedi diyor. O ağaç da yara yara geldi diyor. Ve eğilmesini istedi. İkisi eğildi ve vesselam'ı sakladı. Kazay hacetini yaptı. Ve ağaçlara işaret etti. Sanki insanmış gibi tekrar yerlerine gittiler diyor. Evet. Demek ki açıkta da kazay hacet ne yapmıyor musun? musun? Bu da Hazai Hacet'in tuvaletin adabında. Evet kardeşlerim. Yine ve Vesselam yere yaklaşmadıkça elbisesini ne yapmazdı? Kaldırmazdı. Yine yol kenarlarına Hazai Hacet bev'i ne yapmayın? Yapmayın. Bu lanetsiz bev'idir demiştir. Evet. Banyo yapılan yere de Bevil ne yapmayın? Küçük abdestinizi yapmayın. Vesvesenin çoğu ondandır demiştir. Şimdi bazı insanlar geliyor diyor ki hocam bizim banyoyla tuvalet bir. Ben burada banyo yapabilir miyim? Diyor. Evet yapabilirsin. Diyor. Ama orada böyle diyoruz. Yapmayacaksın diyor. Ama başka yerim yok. O zaman yapacaksın. Diyor. <gülüyor> İyi ama o zaman sözü uzatmayacaksın. Gidip Odayı biraz kesecek, banyo yapacak. Ya da orada banyo yapacağım, sesini kes. Işte Vesvese böyle kesiliyor. Anladın mi? Aile gider, çalışmasıyla konumla alakalı dik konu duruyorsunuz. Şimdi devletiniz yerde evet. banyo yapmayın diyor. Doğru mu? Başka yerim yok diyor. O zaman sesini kes diyor. Anladın mı? Mesela anlattım ne güzel. Yine durgun suya bevir ne yapmayacaksınız? Yapmayacaksınız. En büyük haramlardan bir tanesidir bu. Evet. Yine sohbetin başında ayakta bevlettiğinizde e, ne yapmayacaksınız? Açıktan bevletmeyeceksiniz. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kavmin çöplüğüne bevrederken bu Zeyfe'ye ne diyor? yaklaş diyor. Kendisini ne yapıyor? Siper ediyor. Ondan sonra diyor Yani bazıları bazı şey yapar. Yani açıktan insanları teşhir eder derecesinde veya hayasızca ne bu muameli de işlemeyeceksin. Yine muhakkak bir siper yapacaksın. Allah'tan utanın diyor. Bevirden kendini ne yapacaksın? Koruyacaksınız. Ve kardeşlerim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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim diyor altın ve gümüş tepsi, kap tabak kullanırsan ahirette onun nasibi nedir? Yoktur Yok. Maalesef evliliklerde, çeyizde muhakkak, sakın beni sen alma. Gümüş takımı derler. O olmadan, olmuyor. bir kahve tutacak, bahşiş falan ya, adetlerle ne yapmışlar? çokmuşlar. Bu Zeyfe Allah kendisinden razı olsun, kimdi? Dedemüs'ü getirdi dedi. Ver. Birine götürdüysen ver onu bana bir tane devam. Tamam. Bir gün Zeyfe'yi biliyor musunuz kim olduğunu? Zeyfe bilmiyor mu? Kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sırdaşlarından metanesi değil mi?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 ve bunu ne yapar? Nakleder. İpek ve altın erkeğe neymiş? Altın, evet. altın. Evet. yüzük takan var mı arasında? Evet. Karaklar takmayın. Evet. Karnınızı memnun etmek için takabilirsiniz ama evet. evet. Allah'ı memnun ne yapamazsınız? Evet. Evet. Edemezsiniz. Yüzüğü taktınız. Hangi barnağınıza takarsınız? Evet. Şuna mı? Evet. Göstermeyin. Şuna mı? Şuna mı? Özellikle şu parmaklara Allah Resulü takılmayı yasaklıyor. Allah'a! Biliyor musunuz? Çünkü sen tek başına. Aha, dur oğlum... Özellikle... Yüzük parmağı hangisidir sizce? Şunlar mı, şunlar mı? Serçe parmağı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüzük parmağı olarak serçe parmağını şeyle bakmıştır. Ama buna taktıktan sonra sırasıyla hepsinde hepsine ne yapabilirsiniz? Takabilirsiniz. ve <gülüyor> Hristiyanlara muhalefet edin derken muhalefetin birisi de şu yüzüğe takanlar. <gülüyor> Ama biz hangi yüzüğe takarız, Barna takarız yüzüğü? İşte, biz de İslam'a muhalefet ederiz deyip ne yapıyoruz? Şuna takıp buna ne yapmıyoruz? Takmıyoruz. Evlenen birisi yüzükler takılırken